Saflığın huku yedinci sonra kollarımı üç kez yıkıyorum, başımı ve kulaklarımı bir kez siliyorum, ayaklarımı üç kez yıkıyorum, sonra abdestin boşluğunun denetlenmesini söylüyorum.